Temizleme Yolları 96 Pis olan eşyayı temizlemek için cinslerine göre değişik yollar vardır. Temizleme yolunun başlıcası su ile yıkamak ve kaynatmak usulüdür. Diğerleri silmek, kazımak, ovalamak ve yakmak suretiyle temizlemedir. Bunları sırasıyla anlatıyoruz. 1- Su ile yıkayarak temizleme. Hades, hükmen necaset denilen abdestsizlik, cünüplük ile hayız ve nifas halleri her çeşit temiz mutlak sularla giderilir. Bu sulardan bulunmayınca abdestsizlik gibi hades halleri teyemmümle giderilir, ileride açıklanacaktır. Hubus, hakiki necaset denilen pisliklerde temiz olan mutlak ve mukayyet sularla temizlenir. Örnek, maddi bir pislik, yağmur, dere ve deniz sularıyla giderebildiği gibi çiçek suları ile meyve ve sebzelerden çıkan sularla ve içinde nohut veya mercimek gibi şeylerle ıslatılmış sularla da giderilebilir. Fakat temiz olmayan sularla, yağlı ve yapışkan sıvılarla, akıcılık ve incelik vasfını kaybeden sularla pislikler giderilmez. Görünür halde olan pislikler, izleri, renk, koku ve maddeleri giderilinceye kadar su ile yıkamakla temiz olurlar. Bir defa yıkamakla tamamen pislik giderilmiş olursa, sahih olan görüşe göre bir daha yıkanması gerekmez. Eğer pisliğin rengi bulaştığı yerden kaybolmayacak halde ise, o eşya kendisinden bembeyaz su akıncaya kadar yıkanır. Pis boya ile boyanmış elbise ve kaplar gibi. Görülemeyen bir pisliğin bulaşmış olduğu eşya bir kap içine konarak üç kez yıkanır ve her defasında sıkılmakla temiz olur. Sıkmak yıkayıcının kuvvetine göre olur. Son sıkmada hiç su damlamayacak şekilde sıkmak gerekir. Böylece hem yıkanan şey, hem yıkayıcının eli, hem de kullanılan kap temizlenmiş olur. Başka başka kaplarda pis eşya yıkanmış olursa, birinci kap üç kez, ikinci kap iki kez ve üçüncü kapta bir kez yıkanmakla temizlenmiş olur. Köpeğin yaladığı bir kapta üç kez yıkanmakla temizlenir. Bununla beraber pis şeyin koku ve tadı kalmamalıdır. Ancak kokusunun giderilmesi mümkün olmazsa o zaman koku eseninin bulunması bağışlanır. Pis olan bir şeyi su ile yıkamak hususunda akar su, durgun su ile kap içinde yıkamak veya kap içinde yıkamamak bakımından bir fark yoktur. Yeter ki su berrak bir duruma gelsin. Bu yıkamada sıcak su veya sabun gibi temizleyici maddelerin kullanılması şart değildir. Güçlük olmadığı zaman bunların kullanılması tercih edilir. Keçe ve benzeri sıkılmaları mümkün olmayan pis eşyalar kap içinde üç defa yıkanır ve her yıkayışta pis eşyanın suyu süzülür ve damlaları kesilinceye kadar bırakılmış olursa temizlenmiş sayılır. ...fazla kurutulması gerekmez. Böyle bir eşya akarsu içine bırakılırsa veya üzerine sular dökülerek yıkanırsa onda pislik izi kalmayınca temiz olur. Ayrıca sıkılıp kuratılmasına ve tekrar tekrar suya sokulmasına gerek yoktur. Pis olan bir kına ile boyanan bir organ üç kez yıkamakla temiz olur. Kınanın organ üzerinde kalan rengi bir zarar vermez bir organa değen kan ve benzeri bir maddeyi üç kez yalayıp tükürmekle izi giderilmiş olursa, hem organ ve hem de yalayanın ağzı temiz olur. Topraktan yapılarak ateşte pişirilen kaplar pisleşince, her defasında damlaları kesilinceye kadar suyu sıktırılmak şartı ile üç kez yıkanır. Bir görüşe göre bu gibi kapların yenisi ateş alevine tutulmakla temizlenir. Tahtadan yahut topraktan yapılmış yeni kaplar pisleşince üç kez yıkanır ve her defasında kurutulur. Pistiğin rengi ve kokusu tamamen girince bu eşya temiz olur. Çünkü bu eşyaların o pisliği emmiş olmaları düşünülebilir. İçine murdar bir şey düşmüş olan zeytinyağı ve benzeri biri yiyecek, bir kap içinde üzerine üç defa su döküldükten sonra çalkalanır ve her defasında suyu süzülerek yiyecek madde alınırsa temizlenmiş olur. Temiz olmayan bir su içinde kalarak şişen buğday ve arpa gibi şeyler üç defa temiz suda ıslatılır ve her defasında kurutulup suyu çekildikten sonra temizlenmiş olur. Görülmeyen bir pislik bedenin veya çamaşırın hangi tarafına dokunmuş olduğu bilinmez yahut unutulmuş olursa o bedenin veya çamaşırın bir tarafı yıkanınca sahih olan görüşe göre her tarafı temizlenmiş sayılır. Fakat bedenin veya çamaşırın tümünü yıkamak daha uygundur. Üzerinde necaset veya meni bulunan kimse bunun ne zaman bulaştığını bilemezse necaset için son abdest bozduğu, meni içinde son uyku uyuduğu zamandan itibaren kılmış olduğu namazları tekrar kılar. Bir çeşmenin su boruları pislenmiş olsa içinde akacak temiz su ile borularda necasetin izi kalmadığı anlaşıldığı anda temizlenmiş olur. 2. Suda Kaynatma ile temizleme İçine pis bir şey karışan ve yüzeyi 65 metrekareden küçük olan süt, pekmez ve bal gibi sıvı şeyler asıl miktarlarına düşünceye kadar temiz su ile kaynatılır. Üçüncü ameliye yapılmakla bunlar temizlenmiş olur. Çünkü böyle yapmakla temiz olmayan şeyin aslında bir değişiklik aslında bir değişiklik meydana gelir. Usulüne göre boğazlandıktan sonra henüz bağırsakları çıkarılmadan tüylerini yolmak için kaynar suya atılmış olan tavuk ve benzeri hayvan pislenmiş olur. Artık temizlenmez. Çünkü pis suyu içine çekmiş olur. Onun için böyle bir hayvan kesildikten sonra üzerindeki akar kanını hem de içini çıkardıktan ve yıkadıktan sonra kaynar suya atmalıdır. de yıkanıp temizlenmeden önce kaynar suya atılırsa bir daha temiz olmaz. Fakat henüz kaynar hale gelmemiş suya atılıp çıkarılırsa temiz su ile yıkanarak temizlenmiş olur. Kaynar suyu içine daha çekmeden hemen sudan çıkarılırsa yine yalnız yıkamakla temiz olur 3- Ateşe sokmak yoluyla temizleme Pis su verilen bir bıçağın hem içi hem de dışı pis olur Bu durumda onun dışı yıkanmakla veya temiz bir bezle silinmekle temizlenir Artık o bıçakla karpuz ve et gibi yiyecekler kesilip yenebilir fakat bu halde bıçağın sadece dışı temiz olduğundan üzerinde onu taşıyanın namazı sahih olmaz. Çünkü iç kısmı pistir. İç kısmının temizlenmesi için ateşin içine konur ve üç kez veya bir kez ona temiz su verilir. Pis çamurdan yapılan testi ve çanak gibi şeyler ateşte pişip onlarda pislik eseri kalmayınca temizlenmiş olur. Boğazlanmış bir hayvanın kellesi üzerinde veya herhangi bir maden parçası üzerinde bulunan kanlar ateşe sokulup kaybolmakla o şeyler temizlenmiş olur. İçlerine yaş pislik dokunmuş olan fırınlar ve tandırlar içlerinde yanan ateşle temizlenmiş olurlar. Artık onlar da ekmek pişirilebilir. 4. Silmek yolu ile temizleme Bıçak, cam, abonoz, cilalı tahta, düz mermer ve tepsi gibi şeyler, kuru veya yaş pislikle kirlenirlerse, yaş bir bezle veya süngerle veya toprakla veya yaprak benzeri bir şeyle silinir de, pisliğin izi kalmadığına kanaat getirilirse bunlar temizlenmiş olur. Buna göre kana bulaşmış, sonra da temiz bir bezle veya toprakla tamamen silinmiş olan bıçağın veya kılıcın taşınması ile namaz bozulmaz. 5. Kazımak ve ovalamak yolu ile temizleme Pisliği emmeyecek bir halde olan mes ve ayakkabı benzeri şeylere hayvan tersi gibi görünür bir necaset dokununca Su ile temizlenebilir. Ayrıca bıçak ve benzeri şeylerle kazımakla ve yere sürüp ovalamakla da temizlenir. Fakat sidik gibi görünmeyen necaseti ancak yıkamakla temizlemek mümkündür. Elbiseye ve bedene dokunan pisliği de kazımak veya toprağa sürmek yeterli değildir. Bunu yıkamak gerekir. İnsanların kurumuş olan menileri ovalamakla temizlenebilir. Dokunmuş olduğu elbise astarlı olsa da yine ovalamak yeterlidir. Fakat yaş halde olan meniyi mutlaka su ile yıkamak gerekir. Bununla beraber elbiseye dokunup kurumuş olan bir meni ovalanmakla temizlendikten sonra o elbise ile namaz kılınabilirse de o yer sonra ıslanmış olsa Sahih kabul edilen görüşe göre pislik hali geri döner. Onu tekrar kurutup ovalamak veya yıkamak gerekir. Pislenen bir çukur veya kuyu artık pisliğin bulaşmadığı inancına varılıncaya kadar çevresinden kazınmakla temiz olur. 6. Kurumak ve toprak sermekle temizleme. Yeryüzü ve yeryüzünde temelli olan herhangi bir şey pislenince kuruyarak temizlenir. Şöyle ki pis olan bir yer parçası güneş, rüzgar ve ateşle kuruyup üzerindeki pisliğin izi kalmazsa temizlenmiş olur. Böyle bir yer üzerinde namaz kılınabilir fakat bu toprakla teyemmüm yapılamaz çünkü Böyle bir toprak temiz ise de temizleyici değildir. Yerde sabit bulunan ot, ağaç, döşenmiş taş, tuğla ve kiremit benzeri şeyler de bunlara dokunan pisliğin izi kalmamak üzere kurumakla temizlenmiş olur. Fakat yerde sabit olmayıp koparılmış veya çıkarılmış bulunan otlar, ağaçlar, taşlar, tuğlalar, kerpiçler ve benzeri şeyler, Kendilerinde pislik eseri kalmadığı inancına varıncaya kadar su ile yıkanmakla temizlenirler. Kurumakla temiz sayılmazlar. Ancak cilalı olmayan sert ve katı olan taşlar yerden ayrılmış olsalar bile kurumakla temizlenirler. Değirmen taşları gibi. Çünkü bunlar pisliği işlerine, bunlar pisli işlerine çektiğinden yeryüzü hükmündedirler. Pis olan bir yer parçası pisliğin izi kalmayıncaya kadar üzerine su akıtılmakla pisliğin izi kalmayıncaya kadar üzerine su akıtılmakla veya pisliğin kokusu kalmayacak derecede üzerine temiz toprak sermekle temizlenir. 7. Suyun akması veya kaybolması yolu ile temizleme İçine pislik düşmüş olan küçük bir su, bir havuz ve su dolu bir hamam korması bir taraftan veya üstündeki musluktan temiz su gelip akıp gitmekle pisliğin eseri kalmamışsa temiz olur. Bu bir akar su hükmünde olur. Fakat gelen suyun havuz altından akıp gitmesi yeterli değildir. Pis olan bir kuyunun suyu çekilip kaybolunca o kuyu temizlenmiş olur. Bundan sonra gelen suyu Pis olmaz Çünkü giden pislik artık geri dönmez. 8. Hal değişme, istihale yolu ile temizleme. Pis olan bir madde, temiz olan bir madde haline dönüşürse temiz olur. Örnek, bir merkep veya bir domuz, diri veya ölü olarak tuzlaya düşüp de tuz haline gelse temiz sayılır. Yine bir yığın gübre toprak kesilse, Tezek yanıp kül olsa, şarap sirkeye dönse, misk ahusunun kanı miske dönse bunlar temizlenmiş olurlar. Pis bir toprak alt üst edilmekle, pis bir zeytinyağı sabun haline getirilmekle temizlenmiş olur. Bir şıra veya şarap içine herhangi bir pislik düşüp dağıldıktan sonra sirke yapılmakla temizlenmiş olmaz. Bunların içine fare düşmesi de aynıdır. Yine pis olan bir süt, peynir yapılmakla veya pis bir buğday öğütülmekle veya unundan ekmek yapmakla, pis bir susamdan yağ çıkarmakla temiz olmaz. Çünkü bunlarda hal değişikliği yoktur. 9- Bazı davranışlar yolu ile temizleme Harmanda dövülen buğday ve arpa gibi yiyeceklerin, Bilinmeyen bir miktarı hayvanın kaşanması ile pislendikten sonra o pis miktarına eşit veya daha ziyade ondan çıkarılırsa geri kalan temiz sayılır. Çünkü bunun bütününde temizlik asıldır ve muhakkaktır. Temiz olmayan miktarın hangi kısımda kaldığı da şüphelidir, bilinmemektedir. Asıl olan temizlik şüphe ile kaybolmaz. Böyle bir buğday ve benzeri şeyler bölüşülmekle veya kısmen yıkanmakla da temizlenmiş olur. Yarısından azı veya bilinmeyen bir miktarı pis olan bir pamuk yığını hallaç tarafından tamamen atılınca temizlenmiş olur. Fakat çoğunluğu pis ise temizlenmez. 10. Boğazlama ve tabaklama yolu ile temizleme. Domuzdan başka herhangi bir hayvanın derisi meşru şekilde boğazlanmakla temiz olur. Domuzdan başka herhangi bir hayvanın derisi meşru şekilde boğazlanmakla temiz olur. Böyle bir hayvan derisi üzerine namaz kılınabilir. Etine gelince eğer eti yenen hayvanlardan ise eti de temiz olur. Fakat eti yenmeyen hayvanlardan ise sahih olan görüşe göre Eti temiz olmaz. Böyle bir etten 3 gram kadar bir kimsenin üzerinde bulunsa onun namazı sahih olmaz. Boğazlanmasıyla eti temiz sayılsa bile, eti temiz sayılsa bile yenmesi caiz olmaz. Çünkü her temiz olan şeyin yenmesi gerekmez. Domuzdan başka her hayvanın derisi tabaklanmakla da temiz olur. İki çeşit tabak yapılır. Biri hakiki tabaktır ki şap, mazı, tuz ve benzeri kimyasal maddelerle yapılır. Bu uygulama ile deriler ve postekiler koku ve rutubetten kurtulur. Diğer çeşit tabak da hükmen tabaktır ki deri ve postekilere toprak sertmekle, güneşe, havaya ve rüzgara karşı bırakmakla yapılır. İşte bu iki çeşit tabaklama usulünden biri ile işlem gören bir deri temizlenmiş olur. Böyle bir deri üzerinde namaz kılınır, böyle bir deriden yapılmış olan bir elbiseyi giyenin namazı da sahih olur. Tabak yapılmakla postakilerde olan pis yaşlık kaybolur. Domuz derisi ise bütün eczalarıyla pis olduğu için tabaklanmakla temizlenmez. İnsan derisi hürmet ve kerametinden dolayı tabaklanmaz. Tabaklanmakla temizlense de asla kullanılamaz. Yabancı ülkelerde pis maddelerle tabaklandıkları bilinen deriler üç defa yıkandıktan sonra ancak onlarla namaz kılınabilir. Şüpheyi gidermek için durumları kesinlikle bilinmeyen böyle derileri yıkamak bir ihtiyattır. 11. İstinca büyük abdest temizliği ve istibra küçük abdest temizliği yolu ile temizleme kan, meni, Sidik ve gaita gibi pislikleri Pisliklerin çıkmış oldukları Yerleri temizlemek gerekir Buna istinca denir Bu temizleme Avret yerlerini yabancılara göstermeksizin Su ile yoksa küçük Taşlarla yapılır Önce taşlarla sonra su ile yapılması Daha uygundur fakat Kemik, kireç, kömür, tezek Bez, pamuk ve Kağıt gibi şeylerle istinca Mekruhtur Su ile istincağının sağlık yönünden yararları çoktur. Bu konuda tıp kitaplarında önemli bilgiler vardır. İstinca yerini taşarak namazın saatini engelleyecek kadar fazla olan pislikleri yıkamak farzdır. Erkekler idrar yaptıktan sonra sidik sızıntısının kesilmesini beklemeleri gerekir ki buna istibra denir. İstibra usulü her insanın bünyesine göre değişiktir. Bekleyerek, biraz yürüyerek, ayaklara hareket ettirerek ve öksürerek yapılır. İdrarın kesildiğine kanaat hasıl olunca istinca su ile yıkama yapılır. Çünkü idrar yaşlığın bulunması, idrarın damlaması gibi abdestin saatine engeller. İstincada temizliğe fazla dikkat edip idrar ve benzeri pislik eseri bırakmamaya istinka denir. İstincadan sonra ayağa kalkmadan temiz bir bez parçası ile veya sol el ile kurulanmalıdır. Böylece temizlik için kullanılan suyun kalıntılarını gidermeye çalışmalıdır. Bir hadis şerifte şöyle buyurulmuştur: İdrardan çok korunuz çünkü kavrin bütün azabı ondandır. Bunun için idrardan son derece sakınmalı ve temizliğe dikkat etmelidir. Kadınlara istibra gerekmez. Onların bir müddet beklemeleri yeterlidir. Ondan sonra istinca edip abdest alabilirler. İstinca ile istibranın bazı edepleri vardır. Onlar da şunlardır. Helaya girerken Allah'ım pislikten ve pis olmaktan sana sığınırım diye dua edilir. Helaya sol ayakla girilir ve heladan sağ ayakla çıkılır. Helada kıbleye yönelik oturmamalı arkayı da kıbleye çevirmemelidir. Bunları yapmak, bunları yapmak mekruhtur. Rüzgara karşı bir özür yokken, ayakta karınca ve benzeri böceklerin yuvalarına, abdest ve gusül alınacak sulara işemek mekruhtur. Yol üzerine mescit civarına, mezarlığa, durgun ve akarsulara, ırmak kenarlarına, ağaç altlarına abdest bozmak da mekruhtur. İnsanların görebileceği bir yerde istibra yapılması da edebe aykırıdır. Helada iken konuşmamalı. Din ve dünya işleri düşünülmemelidir. Avret yerine ve çıkan pisliklere bakmamalıdır. İdrarın içine tükürülmemelidir. Oruçlu olmayan kimse istinca ederken ayaklarını birbirinden uzak tutmaya çalışmalı ve gevşek oturmalıdır. Temizlenme bakımından daha iyi olduğu için böyle yapmak menduptur.